Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillahi nehmaduhu, ve nesta'inuhu, ve nesta'inuhu, ve nesta'inuhu, ve nesta'inuhu. Ve na'udhu billahi min şururi anfusina, ve min seyyi'ati amalina. Men yehdihillahu, felamudillelah. Ve men yudhil, felamudilah. Ve men yudhil, felamudilah. Ve ashadhu an la ilaha illallahü vahdahu, la şerike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 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وقولوا قولا يصلح لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ الْحَدِيثِ كِتَابُ وَخَيْرَ مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَةٍ ضَلَالَةٍ فِي siz de biliyorsunuz ki önceki haftalardan peygamberlerin kısasını anlatmaya devam ediyorduk ve kıssa olarak da en son Adem aleyhisselamın kıssasında durmuştuk. Adem aleyhisselamın kıssasını anlatırken özellikle şeytan meselesi üzerinde durduk. Ve dedi ki Allah azze ve celle bize Kur'an-ı Kerim'de tafsilatlı olarak şeytanı tanıtıyor. Ondan nasıl korunmamız gerektiğini anlatıyor. Ve ona nasıl bakmamız gerektiğini bize anlatıyor diye burada durduk. Beş tane ders yaptık bununla alakalı. Bu beş tane derste şeytanın insanı aldatırken kullanmış olduğu tuzakları örnekleriyle beraber sizlere anlatmaya çalıştım. Allah Azze ve ne kadar nasip ettiyse. Bugün ise son olaraktan bu konuyu kapatacağım zaten inşallah. Şeytandan nasıl korunabiliriz? Yani şer'i olaraktan Allah şeytanı bize bu kadar tafsilatla anlattı. Peki bu şeytandan bir korunmanın yolu var mıdır diye. Bugünkü konumuzu bu şekilde isimlendirebiliriz şeytandan korunma yolları diyebiliriz. Şimdi kardeşler konuya girmeden önce dikkatinizi bir noktaya çekmek istiyorum. Evvela mesela biz Kur'an-ı Kerim'den şeytanı tafsilatlı bir şekilde anlattık. Şeytanı anlattıktan sonra hatırlarsanız şöyle bir ölçü koymuştuk. Demişti ki şeytanın bu kadar çabasının neticesi peki nedir diye bir soru sorarsa Şeytanın çabasının neticesi her bin tane insandan 999 tanesini saptırmaktır. Yani her bin tane insandan sizin kurtulma oranınız binde birdir. Ama sapıtma oranınız binde 999'dur. Hatta hatırlarsanız bununla ilgili İmam Bukhari'nin rivayet ettiği bir hadisi size aktarmıştım. Demiştim kıyamet gününde şöyle bir sahne var. Allah Azze ve Celle ayet-i diyor ki Ya اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا İnne zalzelata sa'ati şeyun azim ey insanlar Rabbinizden korkunuz çünkü kıyamet gününün zelzelesi çok şiddetli olacaktır diye yani size ben benden korkun dediğim zaman öylesine benden korkun demiyorum çünkü siz yarın benimle karşılaşacaksınız ve karşılaştığınız zaman sizi çok kötü durumlar bekliyor bundan dolayı benden korkun nedir bu kıyametin kötü halleri insanı ürkütecek olan halleri Yaumetaraunaha sen helukul lumurdia t'in anmurdia. Sen o gün her süt emziren annenin kendi süt verdiğini terk edeceğini göreceksin diyor Allah Azze ve Celle. Vatadaukulu zati hamlin ve hamile olan kadınlar çocuklarını düşürecekler diyor Allah <gülüyor> Azze ve Celle. Vataran sukara ve sukara. Sen insanları sarhoş göreceksin, fakat onlar sarhoş değildir ne yaptıklarını bilmeden sağa sola savrulacaklar. Bir kafalarını o tarafa vuracaklar, bir bu tarafa vuracaklar. Sen zannedeceksin ki bunlar sarhoştur. Fakat orada ne içki vardır, ne de insanlar sarhoş olsun. Gördükleri manzaranın dehşetinden insanlar akıllarını kaybedecekler diyor Allah Azze ve Celle. Böyle bir manzara var kıyamette. Peki bu ne zaman olacak? Yani hangi an bu an yaşanacak? İşte onunla ilgili size İmam Bukhari'nin rivayet ettiği bir hadisi söylemiştim. Allah Resulü diyordu ki bize, Kıyamet gününde Allah Azze ve Celle Adem'e diyecek ki ya Ey Adem, ateşin topluluğunu çıkar. Yani bunlar senin çocuklarındır, bunlar senin zürriyetindir. Bunların arasında ateşin ehli kimse bunları çıkar diyecek. Adem aleyhisselam şaşıracak. Ve ma ba'tun ya Rab diyecek. Ateşin ehli kimdir? Ateşe çıkarılacak olanlar kimdir? Her bin insandan 999 tanesini çıkar Ey Adem diyecek Allah Azze ve Celle. Allah'a sığınırız. İşte o an diyor Peygamberimiz. Hamile kadınların çocuklarını düşürdüğü, e, süt emziren annelerin çocuklarını terk ettiği, insanların sarhoşlaştığı an, işte o andır. Yani bu sözü duydukları anda insanlar akıllarını kaybedecekler. Şimdi kardeşler onun için, biz mesela şeytandan korunma yollarını anlatırken şunu anlatacağım. Şeytan bir insandan payını almış mıdır, almamış mıdır? İnsan Allah tarafından şeytandan korunmuş mudur, korunmamış mıdır? Konuya girmeden önce bu sorunun cevabını nasıl bulabiliriz? Şöyle bulabiliriz. Kim bu meseleyi kendine dert ediniyorsa, bu mesele insanı bir arayış içerisine sokuyorsa, demek ki o insan şeytana karşı korunmuştur. Fakat kim de bu meselenin gafiliyse, Allah'ın bu kadar büyüttüğü bir meseleyi insan kendi hayatında önemsemiyorsa, çok da fazla hani şeytan beni kandırabilir, ayağımı kaydırabilir, bütün amellerimi zayi edebilir. Böyle bir derdi yoksa insanın, Demek ki şeytan o insanın üzerine hakimiyetini kurmuştur ve ondan alabileceği bütün nasibini de almış demektir. Onun için eğer bu konuda hatırlarsanız geçen derslerimizde de değindim. Faydalı olması açısından yine söyleyeyim size kardeşler. İnsanın iyi bir kul olduğunun göstergesi dert sahibi olmasıdır. İnsan kulluğunu, insan ahiretini, insan Allah'a karşı sorumluluklarını dert ediniyor ise eğer bu insanın iyi bir kul olduğunu gösterir. Fakat insanın böyle bir derdi yoksa, başka meşgaleler insanı bu derdden meşgul ediyorsa, eğer bu şu anlama gelir, demek ki o insanın böyle bir şeyi yoktur. O insan iyi bir kul değildir diye. Hatırlarsanız, geçen hafta size bir ayet okumuştum. Yine okuyayım. Mu'minun suresinden. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor ki, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوُ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ onlar ki yaptıkları her şeyi yapmışlardır. Fakat buna rağmen kalpleri titr, titrer. Yapabileceklerin hepsini yapmışlardır. Fakat buna rağmen kalpleri titrer. Niye kalpleri titriyor bunların? Ennehum ila rabbihim râciûn. Çünkü onlar Rablerine dönecekler. Allah azze ve celle yaptıkları bütün amellerden onları hesaba çekecek. Ayşe annemiz bunu duyduğu zaman Peygamber aleyhissalatu vesselama döndü. Ey Allah'ın Resulü dedi. Bunlar içki içen, zina yapan, ve bundan dolayı da kalpleri tir tir titreyen, korkan insanlar mıdır? Peygamber aleyhissalatü vesselam, hayır dedi ey Sıddıkın kızı. Bunlar namaz kılan, bunlar zekat veren, bunlar oruç tutan. Fakat amellerinin kabul olup olmadığını bilmediklerinden dolayı korku içerisinde olan insanlardır. Hatırlarsanız size ta ilk derste bir soru sorulmuştu. Nifaktan korkmayla alakalı bir şeyler anlatmıştım. Ömer radıyallahu anh'ın halini anlatmıştım size. Ömer kimdir? Ömer Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın kendisini cennetle müjdelediği sahabelerden bir tanesidir. Buna rağmen Huzeyfe'nin peşinde geziyor. Ey Huzeyfe diyor ben münafık mıyım? Ey Huzeyfe ben münafık mıyım? Allah adına soruyorum sana. O Peygamberin sana vermiş olduğu listede benim adım var mı yoksa benim adım yok mu diye. Şimdi biz Ömer'in iyi bir kul olduğunu nereden anlıyoruz kardeşler? Derdinden anlıyoruz derdinden. Yani Ömer, Allah'ın ona anlattığı dünya hayatını, dünyanın süsünü, şeytanın oyunlarını ve kendi zaafının farkında olduğundan dolayı bir derdi var. Acaba yaptıklarım Allah katında geçerli akça midir, yoksa yaptıklarımın Allah katında bir değeri yok mudur diye. Onun için kardeşler, bu konuya girmeden önce hepimizin nefislerimizi bir yoklaması lazım. Allah bu kadar bu şeytan meselesini bizim gözümüzde büyütüyor, dikkat etmemizi istiyor. Peki gerçekten bizim böyle bir gündemimiz var mı? Bizim gerçekten böyle bir derdimiz var mı? Böyle bir derdimiz yoksa zaten işe buradan başlamamız gerekiyor. Allah'u alam. Şeytandan korunmak derken kardeşler, birinci sırada şunu söyleyeceğim, birinci madde olaraktan. Şeytandan korunmanın yolu, Allah'ın kelamına ve Rasulünün sünnetine yapışmaktır. Yani insan itikadında veya amelinde veya ahlakında veya menhecinde ve siyasetinde, hiç fark etmez. Eğer bütün ilkelerini ve doğrularını Allah'ın kitabından ve Rasulü'nünün sünnetinden alıyorsa o insan kendini şeytana karşı çok kaliteli ve çok kuvvetli bir korumayla koruma altına almış demektir. Fakat eğer insan Allah'ın kelamı ve Rasulü'nünün sünnetinin dışında bir şeylere başvuruyorsa, hayatın ilkelerini buradan alıyorsa işte o zaman insanın bittiği andır bu kardeşler. Bununla alakalı hatırlarsanız size iki tane ayet söylemiştim. Biri Bakara suresinden. Biri de Taha suresinden o ayetleri tekrardan söyleyeceğim inşallah. Allah Teala şöyle diyor. Fe inna ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fe la khauf 'aleyhim ve la Size benden bir hidayet gelecek. Bu ayeti nerede söylüyor Allah? Adem Aleyhisselam'ı cennetten kovduğu ve şeytanı kovup bir yüzüne indirdiği zaman onlara hitap ediyor. Size benden hidayet gelecek. Yani benim kitabım ve resullerim aracılığıyla gönderdiğim hikmet sizlere ulaşacak. Kim bu hidayete tabi olursa ona korku da yoktur, ona hüzün de yoktur. Allah azze ve celle kitaba ve sünnete tabi olanların ahiret hayatını garanti altına alıyor. Onlara ahiret korkusu da yoktur, onlara ahiretin hüznü de yoktur. Beraberinde Allah azze ve celle dünya hayatını da koruma altına alıyor. Baş, Taha Suresi'nde diyor ki: فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي minni huden" فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا Benden size bir hidayet gelecek. Kim bu hidayete tabi olursa onun sapıtması da, onun şakavete düşmesi de, bedbaht olması da mümkün değildir diyor Allah Azze ve Celle. Bakın kardeşler bununla alakalı pratik bir örnek verelim inşallah. Şimdi biliyorsunuz, khasaten Türkiye ile ilgili konuşacağım. Ee, piyasada İslam için mücadele eden İslami cemaatler var. Bunlara İslami hareketler diyelim. Bakın farkındaysanız kardeşler, bu insanlar hayatın belli bir döneminde küfür dedikleri, şirk dedikleri şeyleri daha sonra işlemeye başlıyorlar. Yani mesela ben kendi adıma söylüyorum. Diyelim ki ben bir camianın içerisinde büyüdüm. Ve benim o büyümüş olduğum camiada ilk öğrenmiş olduğum ayetlerden bir tanesi, ilk öğrendiğim ayetlerden bir tanesi وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ <الْكافرون> Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler, onlar kafirlerin ta kendileridir. Fakat şu anda o camianın bir partisi var ve parlamentoya girmek için çabalıyorlar. Yani bunu bize öğreten insanlar, bu akideyi bize veren insanlar, tavutun ne olduğunu anlatan insanlar, şu anda kendilerine ait bir partileri var ve bu partiye giriyorlar. Veya sizin çevrenizde mesela diyelim ki şu tip insanlarla çok karşılaşmışsınızdır. Ee, günün birinde çocuklarını okula göndermeye mesela küfürdür diyorlar gönderilmemesi gerekir diyorlar ve doğru da söylüyorlar. Yani bugün modern putperestlik nedir kardeşler? Modern putperestlik eğitim kurumlarıdır. Yani çocukların putlara ibadet ettirildiği latın, menatın, uzzanın, ebu Cehil'in dininin yeniden ihya edildiği yerler bugün modern okullardır. Misal eğitim kurumlarıdır. E şimdi bir adam çocuğunu buraya göndermiyor, tamam tevhidinin gereğini, İslamının gereğini yapıyor. Aradan 10 sene geçiyor, aradan 15 sene geçiyor. Bakıyorsun aynı adam bu sefer bu işi yapmanın vacipliğine bu işi yapmanın gerekliliğine dair bize bir şeyler anlatıyor. Doğru mu? Bunun nedeni nedir kardeşler? Bunun nedeni şudur. Şeytanın yeryüzünde istemediği en başta gelen şey, İslami bir hareketin varlığı ve muvahit insanların topluluk haline gelmesidir. Çünkü şeytanın işi yeryüzünde insanları ifsad etmektir. Ve insanlar bireysel çalışmalarla asla ıslah olmazlar. Yani şeytan insanları kitleler halinde saptırıyor. Bakın mesela bugün piyasaya bakın kardeşler. Bugün bir tane televizyonun bir milyon, bir buçuk milyon tane izleyicisi var. Yani şu anda veya iki saat sonra bir buçuk milyon veya iki milyon insan televizyonun karşısında Allah'a karşı azgınlaşacaklar. Küfür sözü duyacaklar, küfür kelimesi söyleyecekler. Bugün bir sanatçıyı üç milyon insan takip ediyor, üç buçuk milyon insan takip ediyor. Yani bu adam yeni bir kaset çıkardığında Allah'a isyan ettiğinde, kadere isyan ettiğinde, ahirete isyan ettiğinde üç buçuk milyon tane insan bu sözle beraber akidesini zedeleyecek, bu sözle beraber küfrüne küfür katacak. Misal. Şimdi şeytanın yeryüzündeki askerleri insanları toplu olarak saptırıyorlar. Mesela okulları düşünün. Şu anda öğrenci sayısından haberiniz var mı? Yani Türkiye'de okula giden öğrenci sayısından bunun anlamı şudur. Bu kadar çocuk kitlesel olaraktan saptırılıyorlar. On ay boyunca, dokuz ay boyunca sistematik bir şekilde bu çocuklar saptırılıyorlar. Bunlara ahlaksızlık öğretiliyor, bunlara küfür öğretiliyor, bunlara müşrikleri sevmek öğretiliyor. Allah'ın haram kıldığı ve yasakladığı ne varsa bu çocuklara öğretiliyor. Şimdi peki, böyle bir zeminde ben bireysel olaraktan insanlara davet yapmışım ne, davet yapmamışım ne? Yani adam bir buçuk milyon tane insanı saptırırken, sen kapı komşuna İslam'ı anlasan ne olacak? Adam okulda bir milyon tane çocuğu saptırırken, sen yanındaki esnafa kitap versen ne olacak? Bu işin tek bir yolu var, bir yerde ifsat kitlesel hale gelmişse, ıslahın da kitlesel olması lazım. Çık bir, karşılıklı birbirleriyle mücadele edebilirsinler, bunun adı da cemaattir, Bunlar da İslami harekettir. Yani şeytanın şu andaki tuzaklarını boşa çıkarmanın tek bir tane yolu vardır. Müslümanların toplu olaraktan hareket halinde ve komuta halinde hareket etmeleridir. Aksi halde sen bir kişiye kitap vermişsin, ben bir kişiye CD doldurmuşum vermişim, öbürü bir kişiyi bir mescide getirmiş. Bunların var olan ifsada kafa tutması, var olan ifsatla mücadele etmesi mümkün değildir. Bakın Allah Rasulü'nün hayatına. Aleyhisselatu vesselam, Allah Rasulü mesela eski peygamberler bir bir insanlarla ilgileniyorlardı. Tane tane, yanında üç kişi var, beş kişi var davetlerini gizliyorlardı. Fakat 600 senelik bir cahiliyeden sonra küfür katmerleşince, cahiliye kitlesel hale gelince Peygamber aleyhissalatu vesselam dağlara çıktı. Peygamber aleyhissalatu vesselam tepelerden haykırdı. Peygamber aleyhissalatu vesselam panayırlara gitti. Peygamber aleyhissalatu vesselam insanların tek tek çadırına girdi. Peygamber aleyhissalatu vesselam sahabe yetiştirdi ve sahabeleri beldelere gönderdi. Sebep? Çünkü cahiliye, çünkü fesat kitlesel hale gelmişti, bunun karşısında yapılacak olan mücadelenin de kitlesel, toplumsal bir mücadele olması gerekiyordu. Çok güzel. Bunu kim yapacak kardeşler? Bunu İslami hareket yapacak. Öyleyse şeytanın bütün tuzaklarını boşa çıkaracak tek şey, yeryüzünde Allah'ın razı olduğu bir İslam, İslam cemaatinin olması veya İslami hareketin bulunmasıdır. E peki şeytan böyle bir şeye müsaade eder mi? Yani şimdi adamın milyonlarca yıldır yapmış olduğu bir şey var. yüzbinlerce binlerce yıldır veyahut da bir emek var. Biliyor ki bu emeğin bozulabileceğinin tek yolu kitlesel bir harekettir. Mesela buna bir örnek verelim. Kendi vakamızdan bir örnek verelim. Bizden 100 sene önce, bizden 200 sene önce estağfurullah belki biraz daha fazla yeryüzü yine eski cahiliyesine tamamen dönmüştü. Misal, her tarafta şirk, tevhid, şirk, tevhid diye insanlar biliyor. Bid'atları sünnet diyebiliyor insanlar. Adeti örfü Allah Resulünün yaptıkları diyebiliyor insanlar. Allah Azze ve Celle tevhid imamlarından bir tanesine yürü dedi. Muhammed ibn Abdülvahhab'tan bahsediyorum. Yanında bulunan insanlarla toplu ve kitlesel bir hareket ortaya koyduğu için bak bugün biz o tevhid davetiyle tevhidimizi yeniliyoruz. Biz o tevhid, bırakın 200 seneki önceki insanların ıslah olmasını. Bugün 200 sene sonra bizler Aynı davetin öğretileriyle kendimize geliyoruz. Bize Allah'ın ayetlerini ve Rasulünün sünnetlerini hatırlattıklarından dolayı. E şimdi kardeşler durum böyle olunca, şeytan da bu hareketlerin ayağını kaydırabilmek için, elinden gelen her yola başvuruyor. Elinden gelen her yola başvuruyor. Ve maalesef, genelde de şeytanın, bunların ayağını kaydırmış olduğu nokta maslahat meselesidir. Hani biz Adem aleyhisselamın kıssasını size anlatırken, bir noktaya dikkat çektik. Dedi ki şeytan süsler, yani mesela şeytan Adem Aleyhisselam'a gelseydi deseydi ki ey Adem, Allah seni bu ağaçı yeme yemekten yasakladı. Ya boş ver, yasaklasın, sen doyur karnını, çok önemli değil deseydi, Adem Aleyhisselam kesinlikle bu çağrıya icabet etmeyecekti. Hatta belki onu en ağır sözlerle kovacaktı yanından. Ama şeytan ona nasıl yaklaştı? Şeytan ona onun da nefsinde güzel olan bir şeyle yaklaştı. "Qalama nahakuma rabbukuma an hadhihi eşşecrete illa en tekuna malakeyn ev tekuna min el halidin." Ey Adem ve Havva dedi. Allah sizi bu ağaçtan yasaklamasının tek bir nedeni var. Ebedi olmayasınız ve melek olmayasınız diye bunu yaptı Allah. Yani ağaçtan yeseniz ebediyen cennette kalacaksınız. Ağaçtan yeseniz melek olacaksınız. E şimdi Adem Aleyhisselam düşündü melek olmak kötü bir şey mi? Değil. Cennette ebedi kalmak kötü bir şey mi peki? O da değil, e bari yiyelim dedi. Tabi ağzına götürür götürmez Allah Azze ve Celle çıkın benim katımdan dedi. Allah Azze ve Celle onu kovdu. Yani şeytanın seni kandırmış olması Allah Azze ve Celle'nin yanında senin hükmünü değiştirmiyor. Çünkü Allah Azze ve Celle sana ne diyor? Ben sana hidayeti gönderdim mi? Ben sana doğruyu gösterdim mi? Ben sana doğruyu gösterdim diyor. Onun için kardeşler. Bakın bizler de diyelim İslam için bir şeyler yapmak isteyen insanlarız. Hem cemaat anlamında hem fert anlamında, bireysel anlamda, her Müslümanın şeytandan korunabilmesi için özellikle dikkat etmesi gereken şey e, yolda giderken, Allah'a hizmet ederken vahyin öğretilerinin dışına çıkmamaktır. İnsanların kendi akıllarıyla tespit etmiş oldukları maslahatlar, insanların dünyasını da ahiretini de karartabilir. Bakın size bununla alakalı Allah Rasulü'nden bir örnek vereyim. Yani bu söylediğim kaideye Allah Resulü de dahildir aleyhissalatu vesselam. Biliyorsunuz müşrikler Allah Rasulü'ne bazı teklifler getiriyorlardı. Mesela bazen geldiler dediler ki ey Muhammed aleyhissalatu vesselam. Şimdi sen dediler kölelerle beraber oturuyorsun. Biz de seni dinlemek istiyoruz. Bizim örfümüzde efendiyle köle bir arada oturmaz. Yani ümmeye bilenle oturmaz, Ebu Cehil Ammar'la oturmaz efendi köleyle oturmaz, gönder bunları yanından, uzaklaştır bunları yanından, hep beraber oturalım, seninle beraber, sen de bize anlat dediler. Peygamber aleyhissalatu vesselam da düşündü, gerçekten dedi doğru. Yani Bilal zaten benim, Ammar zaten benim, Yasir zaten benim. Hani bunlar belli bir müddet benimle beraber oturmasa ne olur ki? Yani müşrikler gelsinler, biz müşriklerle beraber oturalım, umurur ki Allah onların İslam olmasını sağlar ve İslam olduktan sonra İslam'a ve Müslümanlara fayda verirler. Allah Azze ve Celle ayet-i kerime indirdi hemen. وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُوا زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا Ey Muhammed dedi, sen seninle beraber Rabbini gece ve gündüz ananlarla sabret. Rabbinin yüzünden başkasını da umma diye Allah Azze ve Celle yüz o Müslümanlardan çevirme, dünya hayatını isteyerek, dünya süsünü elde etmek için sakın yüzünü Müslümanlardan çevirme dedi Allah Azze ve Celle. Bakın Peygamber kendince bir maslahat düşündü. Yani doğru dedi, müşriklerle beraber otursak, e sen? ne olur bize faydası olur, iman edenler İslam'a katkıları olur. Allah Azze ve Celle Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı uyardı. Ben dedi sana, Müslümanlar senin dostundur. Müşrikler senin düşmanındır. Her halükarda Müslümanları tercih edeceksin demiş miydim demiştim. Öyleyse sen seninle beraber Rabbini anan Müslümanlarla sabret. Sen onları Rabbine bırak dedi Allah Azze ve Celle. Birinde Allah Resulüne geldiler. Dediler ey Muhammed gel, sen bizim ilahlarımıza ibadet et. Biz de senin ilahlarına ibadet edelim. Doğru mu? Şimdiki müşrikler bize diyorlar ya siz bizim demokrasimize karışmayın. Gelin siz bize oy verin biz de size karışmayalım. Aynı şey ya. Yani o gün Peygamber'e gel sen bizim latımıza, uzamıza ibadet et, biz de senin ilahına ibadet Zaten ediyorlardı da, biz de senin ilahına ibadet edelim. Şimdiki müşrikler de aynı teklifi Müslümanlara getiriyorlar. Diyor ki baştaki hükümet, hepiniz oy verin İslami kesim olaraktan bana, ben de size karışmayayım, önünüzü açayım. Mescitlerinize müsaade edeyim, istediğiniz gibi davet yapın, istediğiniz gibi para elde edin, paralarınıza el koymayayım, serbest. Ama siz benim ilahıma, demokrasime ibadet edeceksiniz. Ben de sizin ilahınıza ibadet ederek size iyilikte bulunacağım. Allah Azze ve Celle ayetinde dedi, قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا اَعْبُدُوا Biz de aynı müşriklere aynısını söylüyoruz. De ki ey kafirler, ben sizin ibadet ettiklerinize ibadet etmem, siz de benim ibadet ettiğime ibadet etmezsiniz diye. Her ne kadar müşrikler Allah'a kulluk ettiklerini söylese de bu kulluk Allah'ın razı olduğu kulluk olmadığı için Allah Azze ve Celle böyle bir kulluğu kabul etmiyor. Müşrikler baktılar, yok bu bize buradan ekmek çıkmaz dediler, gittiler. Bir daha geldiler. Ey Muhammed dediler gel, sen bizim ilahlarımıza şöyle elini sür, elini sür, biz de senin sana sesimizi çıkarmayalım dediler. Allahu alem, Allahu alem. Peygamber aleyhissalatu vesselam düşündü hani puta elimi sürsem ne olur? Veya onlara biraz sukut etsem ne olur? Yani hani bu arada onlar da Müslümanları serbest bırakacaklar. Allah Azze ve Celle İsra suresindeki ayet-i kelimeleri indirdi. Şu ayetlere dikkat edin. Ve yeka ve yeka'dullezî ve yenkâdu leyeftinûnuke 'an dînike ve yenkâdu leyeftinûnuke 'an dînike li tefteriye 'aleynâ gayruhu ve izen lattahuzûke halîle. Neredeyse ey Muhammed seni dininde fitneye düşüreceklerdi ve sen bize iftira edecektin o zaman da onlar seni dost edineceklerdi diyor Allah azze ve celle. Yani sen elini sürsen şimdi bize diyorlar ya çocukların ya çocuk putun karşısında ey ulu önder dese ne olur demesen ne olur. Dese şu olur işte. Ve inkadu leyaftinuneke andinek li teftari aleyna gayrehu ve izen lattakhuzuke Ve Allah peygamber aleyhissalatu vesselam'a devam ediyor. Velavla en sabatnake laqad kitte terkelu biz seni sabit kılmasaydık ey Muhammed sen neredeyse onlara az bir şey meyledecektin. Az bir şey yani biz seni sabit kılmasak sana yol göstermesek az bir şey meyledecektin. Soru şu peki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam müşriklerin dediğini yapsaydı? Yani elini o puta verseydi, sürseydi veya şimdi müşrikler bizden bazı tavizler istiyorlar. Mesela bilmiyorum farkında mısınız? Müşrikler bize diyorlar ki bu sakallarınızı biraz kısaltın. Şimdi siz bunun farkında değilsiniz. Mesela Müslümanları diyelim emniyete aldıkları zaman ya bu ne hal diyorlar, İnsanlar sizin bu halinizden ürküyorlar. Yani sakallarınızı kısaltın, siz de bizim gibi kravat takın, siz de bizim gibi jilet gibi giyinin e diye. Veya işte ya bu zamanda yüz kapatmak olur mu? Misal yani bu kadınlar niye yüzlerini kapatıyorlar? Bu kara kara çarşafları giyiyorlar, insanları ürkütüyorlar, biraz daha böyle bonbon, biraz daha concon, con, biraz daha böyle rengarenk. Ee, Panayır kafası gibi bir tane mendil taksınlar kafalarına dışarıdan insanlar maksat İslamdan ürkmesin diye veyahut da bize ne diyorlar kardeşler biraz sabredin diyorlar biraz bizim dediğimiz gibi yapın biraz böyle açıktan demokrasi küfürdür biraz böyle açıktan bunlar müşriktir biz bunlardan beri izlemeyin düzelteceğiz bunları bak ilk okullara şey getirdik ilk okullara Kur'an getirdik seçmeni ders yer getirdik gelin öğretmen olun. Yani gelin diyorlar bize siz öğretmen olun din kültürü dersini siz anlatın çocuklara. E tamam da biz önce kafir olup ondan sonra nasıl çocuklara din kültürü dersini anlatacağız? Böyle bir mantık var mı? Yani sen önce bana diyorsun gel küfrün altına imza at. Tamam, ben küfrün altına imza atacağım, güzel, sonra çocuklara din kültürü, hangi dini öğreteceğim çocuklara? Yani kendisine kafir olduğum dini mi anlatacağım çocuklara? Zaten ben de o dine küfretmişim, ne anlatacağım çocuklara? Zaten ben 2 milyar maaş için o dini başka bir dinin altına imza atmışım, benim o çocuklara öğretebilecek bir şeyim olabilir mi? Benim o çocuklara din adına öğretebilecek bir şeyim olmaz. Demek ki Peygamber aleyhissalatu vesselam bunları düşündü ve soru şu, yani peygamber onların bu çağrısına icabet etseydi, bu Allah'ın şey'en, az bir taviz dediği, az bir şey dediği şeyi yapsaydı ne olurdu? وَاِذَنْ لَأَذَقْنَاكَ دِعْفَ الْحَيَاتِ وَدِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا la لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا Biz seni dünyada da ahirette de kat kat azaba çarptırırdık ve sen bize karşı da kendine bir yardımcı bulamazdın diyor Allah Azze ve Celle. Bunu kime söylüyor kardeşler? Bunu Allah Azze ve Celle yeryüzünde en sevdiği adama söylüyor. Aleyhisselatu vesselama söylüyor. Onun için bizler bugün insanlar nasıl yürüyeceğimiz, nasıl hareket edeceğimiz, Allah'a nasıl kulluk edeceğimiz bunun hepsini Allah bize kitabında ve Resulü sünnetinde net bir şekilde anlatmıştır kardeşler. Birileri akıllarından bir takım masraatlar buluyorlar. Tabi bunun da sonu gelmiyor, yani farkındaysanız, bu maslahatların hiçbir şekilde sonu gelmiyor. Hatta bununla ilgili bir olay da anlatayım size, hem Latife babından kabul edin. Saadet Partisi'nden biriyle konuşuyorum. Gençlik kollarında başkan mıymış, bir şeymiş yani, bir yerde görevliymiş arkadaş. Ben ona şeyi anlatınca, işte bak kanun yapmak küfürdür, işte Allah'ın helallerini haram kılmak küfürdür vesaire anlatınca, Dedi ki şimdi bu maslahattır, dikkat edin, dedi ki şimdi bu maslahattır, nasıl? Şimdi dedi Müslümanların yönetimde bulunması lazım, kim bunu söylediyse, bu bir ayet mi? Müslümanların yönetimde bulunması lazım, nereden çıkardın sen bunu? Benden size bir hidayet gelecek, kim ona tabi olursa sapıtmaz diyor Allah. Allah'tan gelen hidayette Müslümanlar yönetimde olması lazım gibi bir ayet gördünüz mü siz? Böyle bir ayet yok. Böyle bir hadis işittiniz mi? Öyleyse böyle bir maslahat da yok. Devam ediyorum. Müslümanların yönetimde olması lazım. Tamam. E yönetime girmenin tek yolu da parlamento'ya girmektir. E tamam. Yani öyle değil mi? Hani ona da tamam diyelim. E işte Müslümanların olması gereken yerde maslahat babından, zaruret babından bunu yapacağız. Tamam. Şimdi ben meseleyi bildiğim için ona bir soru sordum. Tayyip Erdoğan nedir dedim? Tayyip Erdoğan kafirdir dedi. Tayyip Erdoğan niye kafirdir peki dedim? Sebep? Dedi o işte Siyonizm'i dost edin. dedi Allah Azze ve Celle ayet-i diyor, onları dost edilenler onlardandır. O işte Obama benim en iyi dostum diyor, o şöyle diyor, o böyle diyor, zina yasası çıkardı. Bir sürü madde saydı vatandaş bana. E şimdi ben ona dedim ki peki, senin küfrüne maslahat olan şey onun küfrüne niye maslahat olmuyor? Yani eğer maslahatsa, seninki küfürse, bu maslahat senin için geçerliyse, onunki de küfürdür. Onun, onun maslahatı da onun için geçerlidir. Eğer senin mantığın doğruysa, böyle olması lazım. Şunu anlatmaya çalışıyorum kardeşler. Maslahat demiş olduğumuz şeyin bir ölçüsü yoktur. Maslahat demiş olduğumuz şeyin bir ölçüsü yoktur. Bir defa bu kapıyı açtık mı? Yani şeriatın onay vermediği bir maslahatı maslahat diye getirip İslami hareketin ortasına koyduk mu? Bu basit tavizlerle başlayan maslahat şeyi daha sonra küfre ve şirke kadar varabiliyor. Ondan dolayı hem kısa bir vakanın tahlilini de yapmış olduk. Mesela bu kadar hareket, bu kadar cemaat, Bunlar bir dönemler diyelim sizin söylemlerinizle yola çıkıyorlar. Hatta bir tanesi geçen gün, geçenlerde yani bana söylüyor. Siz hala orada mısınız diye. Siz hala orada mısınız? Bu ne demek? Yani biz de bir zamanlar sizin gibi düşünüyorduk. Fakat biz şu an kendimizi açtık. Yani bayağı bir mesafe kat ettik. Siz hala orada mısınız?" E, diyor. adam. Evet, biz hala Muhammed Aleyhisselam'ın bıraktığı yerdeyiz. Yani onun bıraktığı yeri daha henüz terk etmedik ve Allah da nasip ederse de terk etmeye. Adem'in durduğu yerde, İbrahim'in durduğu yerde, Musa'nın, İsa'nın, Muhammed'in durduğu yer neresiyse Aleyhisselam biz hala oradayız ve meseleyi aşmaya da hiç niyetimiz yok. Tevhidi aşmaya, şirk meselelerini aşmaya da Allah'ın izniyle niyetimiz yok. Bundan korunmanın tek yolu kardeşler dediğimiz gibi vahyin öğretilerine dört elle yapışacağız. İnsanların kafalarından tespit ettiği maslahatlar bizim dünyamızı da ahiretimizi de karartabilir. Bunlara karşı bu şekilde tedbirimizi alacağız. İkincisi şeytandan korunma yolu olaraktan Allah Azze ve Celle'yi zikretmektir kardeşler. Allah'ı zikir insanı şeytandan koruyan en etkili ilaçlardan bir tanesidir. Bakın Allah Azze ve Celle Araf suresinde diyor ki biraz önce okuduğum ayeti yanlış okudum düzeltiyorum ve كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا لَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا Ben iki tane kelimeni yanlış söyledim onu da düzeltmiş olayım. Allah Azze ve Celle Araf suresinde diyor ki إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْلُ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّي Şeytanlar onlara dokunduğu zaman, şeytanlar onlara vesvese verdikleri zaman Allah Azze ve Celle'yi hatırlarlar. Bir bakarlar ki onlar basiret üzerinedirler. Bir bakarlar ki onlar şeytanın vesveselerinden korunmuşlardır diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi bakın kardeşler, her insan sürekli şeytanın vesveselerini arz olur. Bundan korunmanın yolu, müttaki olan insanların yaptığı gibi Allah'ı anmaktır. Subhanallah demektir, Elhamdülillah demektir, Allahu Ekber demektir, La İlahe illallah demektir. Dili, Allah Azze ve zikriyle ıslak tutmaktır. Ta ki Allah bizi şeytandan korusun. i̇bn Kesir tefsirinde, diyor ki, i̇bn Asakir tarihinde şöyle bir kıssa anlattı diyor. i̇bn Kesir de ondan aktarıyor bize. Ömer radıyallahu anh döneminde, bir tane genç sürekli mescidde Allah'a ibadet ediyor. Abid, takvalı olan bir tane genç var. Sürekli Allah Azze ve Celle'ye ibadet ediyor. Kadının biri buna musallat oluyor. Yani maalesef hani bugün gençlerimizin de özellikle içine düştüğü problemlerden bir tanesi olduğu için özellikle bu kısa'yı anlatıyorum. Hususen gençlerimiz dinlesin. Çünkü biliyorsunuz şeytanın yaşadığımız asırda tabi Müslüman iffetli ablalarımızı, bacılarımızı tenzih ederekten söylüyorum. İnsanları saptırmak için kullandığı belki de en etkili yöntemlerden bir tanesi kadını azdırmasıdır. Yani kadının kıyafetinde Kadının sesinde, kadının davranışlarında, kadını müstakim olan yoldan çıkarınca beraberinde zaten gençler topluluğunu ve erkekler topluluğunu beraberinde yoldan çıkarmış oluyor. Bir tane gence de böyle bir kadın musallat oluyor. Allah muhafaza. Bir de biliyorsunuz hani şöyle bir sorun var arkadaşlar. Normalde hani piyasadaki insanlar açılıp saçılan, kendini topluma arz eden kadınlara aşırı bir düşkünlük gösteriyorlar. Müslüman gençler gözlerini kısınca Kadınlar bu meseleyi gurur meselesi haline getiriyorlar. Yani hani bunların ayağını iyice kaydırabilmek için yani nasıl bana bakmaz? Hani bu kadar insan bana bakıyor, bu kadar insan sürekli gözü benim üstümde ama bir tanesi gözünü sakındırıyor, gözünü koruyor. Mesela iyice bunu azdırmak için uğraşıyorlar bu sefer. Böyle bir gence bir kadın musallat oluyor. Bir gün, iki gün, üç gün, dört gün mescide giderken, Gel diyor, eve çağırıyor. Yani Yusuf Aleyhisselam'ı çağırdığı gibi, hey telek dediği gibi, gelsene dediği gibi kadın eve çağırıyor. Çocuk bir gün kaçıyor, iki gün kaçıyor, üç gün kaçıyor. Nihayetinde bir gün nefsine yeniliyor ve o kapıdan içeriye gidecek oluyor. Yani çocuğun normalde yapması gereken neydi kardeşler? Çocuğun yapması gereken yolunu değiştirmesiydi. Yani bir yolun üzerinde bir günah varsa ve sen hala o yolu kullanıyorsan, sen o günaha düşmen an meselesidir. Yani niye ben bu günaha düştüm diyemezsin, sadece kendini kınıyacaksın. Misal diyelim, senin bir iş yerinde çalışıyorsun, kadının biri sana musallat oldu. Bir yerde oturuyorsun, işte orada bir kadına senin gönlün kaydı misal. Senin tek çaren orayı terk etmektir. Sen orada bulunmakla beraber bundan korunman mümkün değildir. Bu gençle aynı yoldan gidip gelince, demek bir gün tam içeriye girerken, ama Allah azze ve celle'ye hamdolsun, Allah onun yaptığı ibadetlerin hatırına, ona hatırlattı ve bu ayet-i kerimeyi okudu. اِنَّ الَّذِينَ izâ اِذَا مَسَّهُمْ min مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْسِرُونَ Taqva ehline şeytan dokundu mu Allah'ı anarlar. Ve oracıkta hemen basiret üzere gelirler. Orada düştü öldü çocuk. Yani bu ayeti okur okumaz çocuk düştü öldü. Ömer radıyallahu anh sahabeyi de yanına aldı. Beraberce bu çocuğun kabrine gittiler. Şimdi Ömer radıyallahu meseleyi duymuş. Yani bu çocuk böyle bir çocuk değil. Bir kadının kapısının önünde ölü bulunmuş e, diye. Ama Ömer radıyallahu anh basiretli olduğu için meseleyi tahmin ediyor. Kabrinin başına geliyor çocuğa sesleniyor. Ey genç diyor. وَلِمَنْ خَافَ maka رَبِّهِ cenneten. Rabbinin makamından korkanlara iki tane cennet vardır diyor. Tekrar okuyor. Ey genç diyor. Rabbinin makamından korkanlara iki tane cennet vardır. Yani kim? Allah'tan ve Allah'ın büyüklüğünden korktuğundan dolayı Allah'ın yasaklarından el çekerse, Allah Azze ve Celle ona iki tane cennet vaat etmiştir diyor. O da aşağıdan sesleniyor. Yani bir ses işitiliyor artık. Kimin sesi ise, Ey Ömer diyor, Vallahi Rabbim cennette dediğinden bana iki tane verdi diye. Vallahi Rabbim cennette dediğinden bana iki tane verdi diye. Bakın kardeşler, bizler de bunu aklımızdan çıkarmayacağız. Bizler şeytanın vesveselerini külliyen def etmek durumunda değiliz. Bizler şeytandan külliyen korunmak durumunda değiliz. Ama şunu yapabiliriz değil mi? Allah'ı anabiliriz. Bir günaha düşeceğimiz zaman, bir sorunla karşılaştığımız zaman hemen Allah'ı hatırlayıp o durumdan kendimizi kurtarabiliriz. Ki burada İmam Ahmet, İmam Tirmizi ve diğer hadis alimlerinin Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan naklettiği bir hadisi hatırlayalım hep beraber. Peygamber aleyhissalatu vesselam dedi ki, ''İnnallaha emara Yahya ibn-i Zekeriya bi kamsi kelimatin ya'melu bihinne ve ya'muru beni İsrail'e ya'melune Allah Zekeriya'nın oğlu Yahya'ya 5 شerimeyi emretti. emretti. Yahya bunlarla amel etsin ve İsrail oğullarını anlatsın İsrail oğullarıyla onunla amel etsinler diye. Yahya bütün İsrail oğullarını Mescid-i Aksa'ya topladı. Ey İsrail oğulları dedi. Allah'ın bana emretmiş olduğu 5 tane şeyi ben de size şimdi emredeceğim. Beni dinleyin. Bir أَمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئَةً Allah'a ibadet edin ve Allah'tan başka hiçbir şeye şirk koşmamanızı size emrediyorum. Bu bütün peygamberlerin ortak davetidir. Ve la ilahe illallah kelimesinin de manasıdır. Allah'a ibadet edin, Allah'a baş, başkasını Allah'a ortak koşmayın diye. İki, ben size namazı emrediyorum. Üç, ben size orucu emrediyorum. Dört, ben size sadakayı emrediyorum. Beş, asıl bizi ilgilendiren konu, ben sizlere Allah'ı zikretmenizi emrediyorum dedi. Daha sonra Yahya... Aleyhisselam bunu şuna benzetti. Ey insanlar! dedi. Allah'ı zikretmenin misali şuna benzer. Bir insanın peşinde süratli bir şekilde koşan düşmanlar vardır. Yani adam koşuyor, arkasından düşmanlar onu süratli bir şekilde kovalıyorlar. Ta ki çok korunaklı bir kaleye gelir ve o kalenin içerisine girdiği zaman onu kovalayan düşmanlardan kendini korur. Ta ki bir kaleye gelir ve o kaleye sığındığı zaman onu kovalayan düşmanlardan kendini korur. İşte Allah'ı zikreden insanın misali bunun gibidir. Ve kulun şeytandan korunmasının zikirden başka bir yolu yoktur dedi. Yani bizler şeytanın şerrinden kendimizi korumak istiyorsak yapacağımız şey bellidir kardeşler. Bol bol Allah Azze ve Celle'yi zikredeceğiz. Hatta bakın bununla alakalı iki tane zikir de size özellikle hatırlatayım. Faydalı olacağı babından. İmam Bukhari Ebu Ureyre'den rivayet ediyor, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في اليوم مئة مرة Kim? Bu söylediğim zikri لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 defa söylerse diyor Peygamberimiz كانت له adlu عشر رقاب 10 tane köleyi azad etmiş gibi olur yani siz bunu yüz defa söylediğiniz zaman on tane köleyi azat etmiş gibi oluyorsunuz. Başka? وَكُتِبَتْ لَهُ مِئَةُ <حَسَنَة> hasene. Ona yüz tane iyilik yazılır. Allah azze ve celle yüz tane sevap yazar. وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِئَةُ سَيِّئَةٌ Allah azze ve celle ondan yüz tane de kötülüğü siler. Yani önceki gün, daha önce yaptığı yüz tane günah bu zikirle beraber Allah azze ve celle siliyor. Başka ne yapıyor Allah azze ve celle? وَكَانَ لَهُ min مِنَ Fi يَوْمِهِ ذَٰلِكَ حَتَّى يمسيه. Akşamlayıncaya kadar o gün boyunca şeytandan onu koruyan bir kalkan olur. Yani siz mesela diyelim ki gün içerisinde işe giderken bile çok rahat yüz kere bu zikri yapabilirsiniz. İş yerinde çalışırken özellikle mesela diyelim ki yerinde oturan veya hangi işi yaparsanız yapın, biriyle konuşma dışında olan bütün işlerde çok rahat bir şekilde Allah'ı zikredebilirsiniz kardeşler. Zor değil. Bu sizi şeytandan korur. Size hem yazılı hem de sesli olarak dinlediğim bir vakayı anlatayım. Mısır'da Abdüselam El-Bari diye bir alim var. Bu alim normalde e, hadis alimi diyelim, fıkıh alimi. Fakat bununla beraber işte bu şer'i rükhya da yapıyor. Yani hastalanan biri olduğu zaman ona okuyor. Cin tedavisi, sihir tedavisi ve benzeri şeyler yapıyor. Birinde bunu kayda da almış zaten. Hastanın bir tanesine okuyor. Hastaya okunca, Allah'ın kelamından bir şeyler okuyunca hasta dile geliyor. Yani hasta değil tabi de, içindeki şeytan dile geliyor. O şeyh de Allah Resulünün aynı e, cinli bir çocuğa söylediği gibi okuruz ya adû Allah diyor, çık ey Allah'ın düşmanı. Cin de ona diyor ki, bir şartla çıkarım. Bunun bedeninden çıkarım, senin bedenine giderim. Bunu kabul ediyorsan diyor şeyhe, çıkarım. Şeyh de tamam diyor, çık onun bedeninden, gir benim bedenime diyor, onun bedeninden çıkıyor. Ondan sonra böyle ağlama, uğultu sesleri duyuluyor. Şeyh ona diyor, hadi girsene. Ses yok, hadi gir diyor. Yani çıktın onun bedeninden, benim bedenime gir. Bir ses oradan diyor ki, sen bugün yüz defa la ilahe illallahü vahdehu la şerike veh, lehu'l ve lehu'l hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir dedin. Allah'ın koruması altındayken ben nasıl senin bedenine gireyim diye. Şimdi aynısı bizim için de geçerli kardeşler. Yani günde yüz defa kendimize, ehlimize, çocuklarımıza Özellikle dediğim gibi çalışan insanlar için çok kolay Bu zikri rahat bir şekilde yapabiliriz İkincisi kardeşler Mesela günlük hayatta çokça karşılaştığımız bir mesele var Yani insanlar karşılıklı konuştukları zaman ister istemez bazen şeytan da devreye giderek Birbirlerinin kalplerini kırabiliyorlar Yani biri biraz sesini yükseltince öbürü de sesini yükseltiyor Yani hususen hususen ee, maalesef hatta üzülerek söylüyorum. Hani bizler cahiliye toplumunda yetiştik hepimiz. Yani kendini zaten cahiliyenle tehlikelisi hangisidir kardeşler? Cahiliyenle tehlikelisi kendini İslam'a nisbet eden cahiliyedir. Yani mesela diyelim ki bir adam ateistse bunun cahiliyesi kolaydır hiç korkmayın ve bunun dönmesi de kolaydır. Ama bir cahiliye yaptığı cahiliyeyi Allah'a nisbet ederek yapıyorsa vay onların haline. Yani onların düzelmesi, onların ıslah olması çok zordur. Biz de böyle bir ortamda yetiştiğimiz için yani cahiliyenin tehlikesini gördüğümüz için maalesef İslam ahlakı konusunda bazı problemlerimiz olabiliyor. Yani çabuk sinirlenebiliyoruz, insanların kalbini çabuk kırabiliyoruz, sesimizi çabuk yükseltebiliyoruz mesela. İmam Buhari ile Müslim bir tane sahabeden naklediyorlar. Diyor ki: "Kuntucalisen inde Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem ve rajulani Ben peygamberimizin yanında otururken İki tane adam da birbirlerine sövüyorlar. Yani seslerini yükseltmişler. O ona bir şey söylüyor, o ona bir şey söylüyor. Karşılıklı atışıyorlar. Ve <gülüyor> inna Onlardan bir tanesi <gülüyor> Yüzü kızarmış, şu yandaki damarları da şişmişti diyor. Yani hani insan sinirlendiğinde buralarda damarlar belirler, belirir, verilir. Öyle. Peygamber aleyhissalatu vesselam dedi ki إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عنه مَا يَجِدُ Ben öyle bir kelime biliyorum ki eğer o o kelimeyi söylese şu an hissettiği bütün duygular gidecek. Yani o sinir, o öfke, o intikam alma, işte bu beni küçük düşürdü, bu beni alçalttı, bana hakaret etti, intikamımı almalıyım. Mesela bunların hepsi gider diyor Peygamberimiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم o, Eûzubillahimineşşeytanirracim dediği takdirde bunların hiçbirini bulmaz. E şimdi Müslümanlar da diyelim bir ortamda tartıştıklarında, birbirlerine karşı seslerini yükselttiğinde, bu kadınla koca arasında da olabilir, babayla çocuk arasında olabilir, hocayla talebe arasında olabilir, Müslümanların birbirinin arasında olabilir, fark etmez. Bu sünneti hayatlarına geçirmeleri lazım. Yani bir yerde sesler yükselip, İslam ahlakının ve adabının dışına çıkıldığı anda, İnsanların şeytandan Allah'a sığınmak suretiyle kendilerini korumaları gerekir. Allah bunu peygambere bile söylüyor. Yani peygamber bile bu tip bir durumda korunabilmesinin tek yolu auzu billahi minel demektir. Allah Azze ve Celle şöyle diyor ayet kelime de: "Vale testawi al hasanatu, vale İyilikle kötülük hiçbir zaman bir olmaz. İyilik iyiliktir, kötülük kötülüktür. Ibt fa billatihi ahsan." Güzel ahlakın özünü öğretiyor Peygamber'e. Kötülüğü güzellikle sav. Yani biri sana kötülük yaptığında İslam ahlakını sergilemek istiyorsan eğer intikam alayım, cevap vereyim, benim sözüm onun sözünden üstün olsun değil de iyilikle onu sav. Yani başından gönder diyor Allah Azze ve Celle. فَإِذَا الَّذ۪ي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِيٌّ hamim. O zaman göreceksin ki sana düşmanlık yapan insanla senin aranda çok sıcak bir dostluk oluşacak. Yani mesela biri diyelim sürekli kalbinizi kırıyor, biri sürekli sizi tersliyor, azarlıyor, büyükleniyor. Allah Azze ve Celle diyor, güzel ahlak buna cevap vermek değildir. Güzel ahlak ona iyilik yapmaktır. Buna rağmen ona iyilik yapmaktır. Karşılığında göreceksin ki diyor Peygamber'e sana bu düşmanlık yapanlar, seninle onların arasında çok sıcak bir dostluk olacak diyor. Ama tabi Allah akabine şunu da söylüyor, bu herkesin kârı değil, bu er kişilerin kârıdır. وَمَا يُلَقَّاهَا اِلَّا الَّذ۪ينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا اِلَّا ذُو حَزٍ عَزٍۜ Benim bu tavsiyemi ancak sabır ehli ve dinde gerçekten pay sahibi insanlar alırlar. Yani kimseye cevap vermeyeyim, bana yapılan kötülükleri iyilikle def edeyim. Bu öyle herkesin yapabileceği bir şey değildir. Bu sabır ehli olan insanların yapabileceği bir şeydir. Bunu yapamadın diyelim, Allah ikinci tavsiyeyi öğretiyor Peygamber'e. وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُنْ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Buna rağmen şeytan sana dokunursa, seni intikam almaya, kızmaya, öfkelenmeye iterse diyor Allah Azze ve Celle, onun şerrinden Allah'a sığın. Çünkü Allah işitendir, Allah Azze ve Celle bilendir diye. Onun için kardeşler, kötü ahlaktan kaynaklı insanların kalbini kırma, kötü ahlaktan kaynaklı Müslümanlarla aramızın bozulması, kin, öfke, Bunlardan korunmanın yolu önce güzel ahlaktır. Yani kötülüğe iyilikle mukabele etmektir. Diyebilirsiniz ben bunu yapamıyorum. Ben bu kadar güzel ahlaka sahip değilim. O zaman ikinci yol böyle bir şey vaki olduğu zaman şeytanın şerrinden alemlerin Rabbi olan Allah'a sığınmaktır. Zikirle alakalı kardeşler özellikle şunu hatırlatacağım size. Şöyle bir hayata bakın. Allah Resulü neredeyse hayatın her alanına bir tane zikir koymuştur. Yani sabah uyanan bir Müslüman, gece yatıncaya kadar istisnasız bir şekilde sürekli Allah'a zikredeceği bir zikir mutlaka vardır. Yani bir yerlere bir zikir koymuş. Mesela yemek yerken Allah'a zikrediyorsun. Bismillah diyorsun. Bitirirken Elhamdülillah diyorsun. Evet, helaya girerken Bismillah diyorsun. Mesela Allahümme inni auzu bike minel kubsi vel khaba'i istiyorsun. Çıkarken gufran eke diyorsun. Evinden çıkarken Bismillah tevekkertu ala Allah, la Giderken ve la kuvvete illa bila. Girerken bir şey diyorsun, yatarken bir şey diyorsun, elbise giyerken bir şey diyorsun, bulut görünce bir şey diyorsun, rüzgar görünce bir şey diyorsun. Yani sabah kalktığında zikir yapıyorsun, akşam yatmadan tekrardan zikir yapıyorsun. Allah Resulü Müslüman Allah'tan kopuk olmasın diye Müslümanın hayatının her alanına mutlaka zikir yerleştirmiş kardeşler. Abdurrazak Musannef'inde İbn-i Mes'ud'dan şöyle bir nakilde bulunuyor. Yani gerçekten insanın dikkatini çekiyor. Tabii İbni Mesud bunu kafasından söyleyemez. Mutlaka bunu Allah Resulü'nden işitmiş olması gerekir. Diyor ki: Müslümanın şeytanıyla kafirin şeytanı yolda karşılaşırlar. Müslümanın şeytanıyla kâfiren şeytanı yolda karşılaşırlar. Müslümanın şeytanı sefil, zayıf, üstü başı yırtık bir vaziyettedir. Kâfiren şeytanı ise güzel kıyafetli, cüsseli, kuvvetli bir haldedir. Kafirin şeytanı Müslümanı şeytanına sorar. Yahu senin bu halin nedir? Sen perişan olmuşsun der diyor. O da der ki diyor ne yediğinden bana yediriyor. Ne giydiğinden bana giydiriyor. Ne yatağından bir nasibim vardır. Sürekli Allah'ı ediyor der. Yani sürekli Allah'ı zikrettiği için ben de bu perişan haldeyim. Ona yaklaşamıyorum. Kafirin şeytanı da der ki vallahi onunla beraber yiyor. Onunla beraber içiyor. Onun yatağında uyuyor. Onun evinde besleniyorum diye. Yani kardeşler bakın İbni Mesud bize şeytanımızın kuvvetini ve zayıflığını ifade ederken bunu zikirle ifade ediyor. Şeytanımızın perişan, pesbaya bir halde olmasını istiyorsak, bizim üzerimizde yolunun bulunmamasını talep ediyorsak, bunun yolu bellidir. Bu bol bol Allah azze ve celle lezik edeceğiz ki bunlardan özellikle iki tanesini yani hususen hatırlatmak istiyorum. Hepinizin ezberinde olduğundan dolayı yani bundan şey olmayın, e, mahrum olmayın. Bunlardan bir tanesi Felak ve Nas surelerini okumaktır. Biliyorsunuz İmam Bukhari'nin rivayet ettiği üzere Lebed İbni Ağsam adındaki Yahudi Peygamber aleyhissalatu vesselam'a sihir yaptı. Zaten şeytanın insandan ulaşabileceği en son nokta sihirdir. Yani şeytan eğer bir insan üzerinde sihir yapabilmişse o insana verebileceği en büyük zararı vermiştir. Çünkü sihir mesela aleyhissalatu vesselam ne hale geldi? Yatakta yatıyor, kıpırdayamıyor. Namaz kılmış mı, kılmamış mı? Eşleriyle yanaşmış mı yanaşmamış mı Aleyhisselatü Vesselam bunların hiçbir tanesini hatırlamıyor. Sihrin vermiş olduğu etkiyle. Allah Azze ve Celle bunun üzerine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a felak ve nas surelerini indiriyor. Yani muavvizete in dediğimiz sureleri indiriyor. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunlardan her bir tanesini okuduğunda bir tane düğüm açılıyor. Her bir tanesini okuduğunda bir tane düğüm açılıyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sonunda kurtuluyor. Ondan sonra ondan sonra Aleyhisselatü Vesselam bir... Hasan ve Hüseyin'i sürekli bu iki tane surede şey yapıyor, koruma altına alıyor. Yani siz de her sabah çocuklarınıza yapabilirsiniz. Avucunun içerisine okuyor, felak ve nas, Çocuğunu vücuduna sürüyor ve gece uyurken de kendine yapıyor. Yani ellerini açıyor şu şekilde, okuyor, elinin içerisine üfledikten sonra başından başlamak üzere bütün bedenine elini sürüyor Aleyhisselatuhisemelham. Bu şekilde kendini koruma altına alıyor. Ve şimdi hepimiz muavizeyi ne ezberebiliyoruz? Günde istesek 100 defa, 150 defa da okuyabiliriz. Çoluk çocuğumuza okuyabiliriz. Kendimizi bundan şey yapmayalım, mahrum etmeyelim. Ve size Peygamber aleyhissalatu vesselamın şu hadisini hatırlatıyorum. Peygamber aleyhissalatu vesselam İbni Abbas'a diyor ki ألا أدلوك بأفضل ما تعوز al المتعوذون Sığınanların kendisiyle sığındığı en faziletli şeyi sana haber vereyim mi ey İbni Abbas? O da Bela ya Resulallah dedi. Haber ver bana. Aleyhissalatu vesselam dedi ki muavvizeti. Yani eğer en faydalı, en faziletli şeyle Allah'a sığınmak istiyorsan o zaman felak ve Nas surelerini oku diye. İkincisi ise kardeşler ayet el-Kursi. Yani Allah'u la ilaha illa huval hayyul qayyum dediğimiz bu. Bunu da hepiniz ezbere biliyorsunuz. Bunu okumaktan kendinizi mahrum bırakmayın. Bunu okuyaraktan kendinizi koruyun. Hatta yine İmam Bukhari Ebu Ureyre'den rivayet ediyor. Allah Resulü diyor beni zekat sadakalarının başında görevli olaraktan tayin etti. Yani Peygamberimiz dedi ki ey Ebu Hureyla, zekat sadakalarının başını bekleyeceksin. Akşam diyor bir tane adam geldi, tam mallardan çalarken ben onu yakaladım. Bana dedi ki ben fakirim, ihtiyacım var, bırak beni söz bir daha yapmayacağım. Ben de onu bıraktım diyor. Sabah bu olayı Peygamber'e anlatınca, aleyhissalatu vesselam bana dedi ki ey Ebu Hureyla senin misafirin bu akşam yine gelecek. Ben de Peygamber gelecek dediğinden dolayı onu bekledim diyor. Gizlice geldi, ben onu tekrardan yakaladım. Yine bana aynısını söyledi. E, ben çok fakirim, muhtacım, beni bırak dedi. Üç gece üst üste bu olay tekrar ediyor. Aynı şekilde Ebu Hureyre peygambere anlatıyor. Akşam şeytan geliyor. En son şeytan ona dedi ki, Ebu Urayla söylüyor. Bana dedi ki diyor, beni bırak. Sana öyle bir kelime öğreteceğim ki Allah seni onunla faydalandıracak. Sen eğer her gece, her gün Ayet-el-Kursi'yi okursan dedi bana diyor, Sabaha kadar Allah tarafından bir koruyucu seni korur. Len yezal aleike hafizun min Allah. Seni Allah tarafından tayin edilmiş olan bir koruyucu seni korur. Ben de diyor tabii, geldim bunu peygambere anlatınca Aleyhisselatu vesselam bana dedi ki sen kiminle muhatap olduğunu biliyor musun ey Abu Yok dedim. O şeytandır. O yalancıdır. Fakat sana doğru söylemiştir dedi. O yalancıdır. Ya yani Normalde şeytan yalancıdır. Fakat bu konuda sana doğru söylemiştir. E şeytan nereden biliyor da doğruyu söylemiş? Çünkü millet onunla ondan korunduğu için hani birini yolladığı zaman git falanca adamın başına ayet el-kursi okumuş bir adamın başında Allah tarafından bekleyen bir korunak e, bulunduğundan dolayı şeytan bunu iyi biliyor ve Ebu Hureyre'ye de bu iyi bildiği şeyi aynı zamanda öğretmiş oluyor. Ondan dolayı kardeşler zikir Bizim Allah azze ve Celle şeytana karşı Allah azze ve Celle'ye sığınacağımız en kuvvetli kalelerden bir tanesidir. En azından bildiğimiz, ezberimizde olan korunaklardan kendi nefislerimizi mahrum etmeyelim. Ve özellikle de kardeşler, çalışan insanlar için söylüyorum. Eğer insan dilini sürekli Allah'ın zikriyle ıslak kılmaya, Peygamberimizin sahabeye tavsiye ettiği gibi kendini alıştırırsa Allah tarafından sürekli kendini koruma altına almış olur. Ağzı düşünmeden de olsa zikirle meşgul olan insan kendisini koruma altına almıştır. Hani bazı kardeşler belki düşünebilir, yani biz e, bazen zikir yaparken dalıyoruz, ne söylediğimizin farkına varmıyoruz. Ondan dolayı da e, şeydir. E, bu zikrin bize bir faydası olmaz, böyle bir şey yok. Yani sen doktora gidiyorsun, doktor sana bir ilaç veriyor kardeşler, sen ilacın içeriğinde ne olduğunu bilmiyorsun. İlacın neden yapıldığını da bilmiyorsun. İlaçtan anlamıyorsun fakat ilacı attığında iyileşiyorsun. Doğru mu? Yani ilacın senin bedeninde tesir etmesi için senin da, ilaca dair bilginin olmasına gerek yok. Sonuçta bunun ilaç olduğunu, bunun şifa olduğunu söyleyen kimdir? Bunu söyleyen Allah Azze ve Celle'dir. Bunu söyleyen O'nun peygamberidir. Onun için sen şuurunda olmasan da, anlamını bilmesen de, farkında olmasan da dilini sürekli bu zikirlerle ıslak tuttuğun zaman Allah'ın izniyle Allah Azze ve Celle seni koruma altına alacaktır diyelim. Tabi bununla beraber size tavsiyem de şudur. Mesela zikrin faziletleriyle alakalı kitaplar okuyabilirsiniz. Yani zikri bir hayat haline getirmek için, sürekli bir ahlak haline getirebilmek için zikrin faziletlerine dair kitaplar okuyabilirsiniz. Herkese mesela Araplarda var, onlarda görmüştüm ve çok da faydalı olduğunu gördüm. Mesela adamlar otobüslere yapıştırmışlar. Allah'ı zikretmeyi unutma. Mesela adam okulda sırasına yapıştırmış, Allah'ı zikretmeyi unutma. Misal adam panoya asmış, işte, la ilahe illallah demeyi unutma. Subhanallahü ve bihamdihi demeyi unutma. Mesela bazı Müslümanların evlerinde görüyorum, işte çocukları için işte lavabo kapısına, evin girişine, çıkışına asmışlar. Bu çok güzel bir şey, yani zikri hatırlamak adına. Siz de mesela iş yerinizde telefonunuza kurabilirsiniz. Yani bir saatte bir, iki saatte bir telefonunuz size Allah'ı zikretmeyi hatırlatabilir. Bir yerlere yapıştırabilirsiniz, görebileceğiniz şekilde. Ta ki Allah Azze ve Celle'yi zikredip şeytanlardan korunmaktan mahrum olmayalım. Allah Azze ve Celle bizleri sürekli onu zikredenlerden, zikrettiğini anlayan kullarından eylesin. Bizleri şeytana karşı şerahi ilaçlarla ve basiretler basiret ile korunan kullarından eylesin. Allah Azze ve Celle dünyanın doğusunda ve batısında. Allah'ın dinini aziz kılmak için cihad eden kardeşlerimize zafer nasip eylesin. Hususen Suriye'de bütün dünyanın üzerinde çullandığı Müslüman kardeşlerimizin ayaklarını sabit kılsın. Düşmanlara karşı onlara yardım etsin. Önceki milletler üzerinde, üzerinde kudretinin acayipliğini bize gösterdiği gibi, mücahit kardeşlerimizin üzerinde de kudretinin acayipliğini bize göstersin. Allah azze ve celle dünyanın doğusunda ve batısında kafirlerin zindanlarında bulunan kardeşlerimizi korusun. Allah Azze ve zindanda bulunan kardeşlerimize bir an önce çıkış nasip eylesin. Allah bizleri kendi kitabını anlayan, kendi kitabını fehmeden ve onu yaşayan kullarından eylesin. Dünyada bizleri taati üzere bir araya topladığı gibi ahirette peygamberimizin ham sancağı altında bizleri bir araya toplasın. Allahümme amin, Allahümme amin, Allahümme amin.